Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, bir Kur'an kavramıyla daha karşınızdayız. Bidat kavramını işlemeye çalışacağım inşallah. Bugün bidatın ne olduğunu genel hatlarıyla anlatacağım ve bu konuyla ilgili nebevi hadislerin ışığında olaya açıklık kazandırmaya gayret edeceğim. Önümüzdeki programlarda da e, bid'at konusunda çok yaygın örnekler üzerinde Hı. konuya açıklık getirmeye gayret edeceğim. Sevgili dinleyiciler, bid'at, ibda kökünden türemiş Arapça bir kelime. İbda, önceden yapılmış bir şeyi örnek almaksızın yapmak ve icat etmek demektir. Bundan yola çıkarak, bid'at sözlükte, daha önceden bir örneği olmaksızın yapılan sonradan icat edilen yani Arapça ifadesiyle hadisteki özel ifadesiyle muhdes olan sonradan ihdas edilen şey demektir. Ama lügat anlamıyla yetinmek doğru olmaz. Ee, bidat kavramını elbette din istilahı açısından terim anlamıyla değerlendirmek gerekir. İşte kavram olarak bidat Şeriata ters düşen ve onda bir fazlalık ya da noksanlığa sebep olan bir şeydir. Yani bid'atın sünnetin zıttı olduğu değerlendirilerek din koyucunun yani şari'nin açık ya da dolaylı sözlü ya da fiili bir izni olmaksızın dinde peygamberimizden ashabtan sonra ortaya çıkan eksiltme ya da fazlalaştırmaya bid'at denilir. Demek ki bid'atın temeli peygamberimizden ve ondan görüp duyan ashabın haber vermesinden onun yaşamasından sonra ortaya çıkan dinle alakalı Allah'ın ve Rasulü'nün izin vermediği dine yapılan ilaveler veya eksiltmeler anlamında kullanılır bid'at ve her bid'at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 i̇bn Mace'nin rivayet ettiği bir hadistir. Mesela Müslim Cuma babında 43 nolu hadisinde e, bu e, rivayeti e, kaydeder. Diğer hadis kitapları da bu hadisi e, e, sahih bir rivayet olarak e, e, kitaplarına geçirmiştir. Dolayısıyla çok önemli, genel bir tanım. Maalesef bu genel tanımı, alimlerin bir kısmı, e, bu hadisteki vurguları önemsemeden bazı bid'atların dalalet olmadığı hatta güzel olduğu gibi e, hadisin ifadesinin dışında bir değerlendirme yapmışlardır. E, hadisi tekrar e, mal olarak okumak istiyorum. Dinde sonradan ortaya çıkan her şey bid'attır. Her bid'at da dalalettir, sapıklıktır, dinden bir sapmadır. Ve her sapıklık insanı ateşe sürükler. Küllü bid'atun dalale ve küllü dalale finnâr. Yine başka bir hadis-i şerif bid'at konusunda bu işin ne kadar tehlikeli, ne kadar veballi olduğunu çok net bir şekilde ifade eder. İnsanın dinden çıkmasına bütün ibadetlerinin geçersiz olmasına sebep olacak çok ciddi bir manevi cinayet olduğu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 7 numaralı hadisinde bu e, kütüb-i sit hadisi olarak yer alır. Dolayısıyla bid'at sahibi bir kimsenin namazını da, orucunu da, haccını da, diğer İslami faaliyetlerini ve ibadet cinsinden yaptıklarını da Allah kabul etmez ve o kimse kılın yağdan çıktığı gibi dinden çıkar buyrulur. Bu kadar tehlikeli ve imandan da ayırıcı olan bid'at konusunda Müslümanların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 ve Allah'ın Kur'an'ında öğretmediği, Resulullah'ın uygulamadığı ve tavsiye etmediği nice sonradan ihtas edilen şeyleri din diye, ibadet diye, sevap diye insanlara takdim edebilmektedirler. Ve insanlar da iyi niyetle bu tür yanlış şeyleri sevap zannıyla yaparak ahiretlerini mahvedecek, dine ilavelerde bulunacak, dinin bazı esaslarını da e, tahrif edecek yaklaşıma e, sebep olabilmektedirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşayarak ve uygulayarak İslam'ın ne olduğunu bil fiil ortaya koymuştur. E, bunları hem ümmetine tavsiyede bulunmuş hem de Kur'an'ın İslam'ın nasıl yaşayacağını, yaşayacağını bizzat örneklik yaparak kendi hayatıyla göstermiştir. Allah kendi dini olan İslam'ı Peygamberinin tebliğiyle insanlara ulaştırmış ve Maide suresinin 3. ayetinde ifade ettiği gibi dini İslam'ı tamamlamıştır. Artık eksik hiçbir şey söz konusu değildir. Hiçbir insanın bu dine müdahale hakkı yoktur. Kimse ne dinden eksiltme yapabilir ne de ona bir şey ilave edebilir. Ya da eksiltme yaptığı ya da ilavede bulunduysa bu Müslümanlarca kabul edilebilir. Sevgili dinleyiciler, bu konuda bir karışıklığa gitmemek gerekir. Sonradan ortaya çıkan ve yetkili alimler tarafından yapılan içtihada yani yeni konularla alakalı Kur'an ve sünnetin görüşü istikametinde fetva vermeye e, bid'at kavramıyla bakmamak e, gerekir. Bunlar dine ilave değildir. Dini hükümleri sistemleştirme ya da yeni sorunlara Kur'an ve hadisler ışığında cevap bulun, bulma gayretidir. Dolayısıyla dine ilave anlamında içtihadı e, bu kapsama koymamak böyle değerlendirmemek e, şarttır. E, yine her yeniliği bid'at kategorisinde ele almak e, çok ciddi bir yanlışlıktır. Hayatın akışkanlığı, değişkenliği ve yeni buluşlar bidatla karıştırılabiliyor bazı zümreler tarafından. Dine eklemeler yapmak, değişik ibadetler uydurmak çok çirkin bir bidattır. Ancak değişen zamana göre gelişen ilimler doğrultusunda yeni yeni şeyler icat edilir. Yeni buluşlar, teknikler hatta yeni görüşler, metotlar ortaya çıkabilir bid'atın sözlük anlamına takılarak yeni ortaya çıkan her şeye bid'at demek doğru değildir. Bu hem dini anlamamak hem de dinin mubah yani helal alanını haksız olarak daraltmak, dinin uygulamasını hayata geçirilmesini zorlaştırmak demektir. Dini hayatı dondurmak demektir. Her şeyi bundan 12-13-14 asır öncesi, Hayat standartlarına indirgemek her türlü yeni gelişmelere, icada, buluşlara dinin kapalı olduğu gibi bir yanlış anlayışı e, insanlara empoze etmek demektir ki e, bu din açısından da, akıl açısından da, hayatın kolaylaştırılması açısından da yanlıştır e, ve bidat kapsamıyla alakası olmaması gereken bir husustur. Bidatı böyle yanlış şekilde anlayanlar, günlük hayata biraz da zorunlu olarak giren her yeniliği bidat kelimesiyle bağdaştırmanın yanlış olarak e, mecrasına gittiler. Ve bidatı hasene yani güzel diye veya seyye kötü diye ikiye ayırdılar. Hatta bazı bilginler daha da detaya inerek bidatları vacip, haram, mendup, mekruh, mubah gibi beş kısma ayırdılar. Bu ayrımların doğru olmadığını düşünüyoruz. Bidatın her türlüsü yukarıda az önce anlattığım, ifade ettiğim hadis-i şerifte dalalet olarak adlandırılmıştır. Her bidat dalalettir, dinden sapmadır ve kişiyi cehenneme götürür denmiştir hadiste. Ama bidat nedir? E, dalalet olan, cehennemlik yapan bidat kategorisine giren hususlar nelerdir? Bunun doğru tespit edilmesi gerekir. İşte alimler bu konuda iki gruba ayrılmışlardır. E, bid'atın ne olup olmadığı konusunda. Bir kısmı her yeni şeyi bid'at zannetmiş, bid'atı lügat anlamıyla tanımlamaya kalkmışlardır. Bizim de savunduğumuz diğer alimlerin görüşü ise bid'atın kavram olarak, terim olarak anlamını öne çıkartmaktır. İşte bidatı dar kapsamlı olarak yani kavram anlamıyla bizim ele aldığımız gibi ele alan alimler onu inanç ve amellerde dine yapılan ekleme ve eksiltme olarak tanımlamışlardır. Yani inanç ve ibadet kapsamına girmeyen hususları, teknik gelişmeleri, yeni icatları, bazı usul konusunu bidat kavramının dışında görmüşlerdir. Dini bir özelliği olmayan, insanların dünyalık işleriyle ilgili İslam'ın mubah dediği alana giren dünyevi şeyler bid'at kapsamında değildir. İnsanların örf olarak yaşattıkları, dine aykırı olmayan, Kur'an'a sünnete ters düşmeyen adetler, uygulamalar, sonradan gerek bir ihtiyacı karşılamak, gerekse ilmi araştırmalar sonucunda geliştirilen icatlar, buluşlar, üretimler, bazı kurumlar ya da fikirler, bid'at alanının dışında tutulmalıdır katılmadığımız diğer grup böyle değerlendirmez onlar hasene yani güzel dedikleri bid'atı dine bir ekleme olarak değerlendirmezler bunu peygamberimizin haber verdiği güzel bir çığır açma sünneti hasene kavramına dayandırırlar delil olarak onu ifade ederler Onların delili olarak o hadisi de e, ifade etmiş olayım. Kim benden sonra terk edilmiş bir sünnetimi diriltirse, rivayete göre ihya ederse, diğer rivayette sünneten haseneten der. Men sünneten haseneten. Güzel sünnet, güzel meşru bir davranış, olumlu bir çığır başlatırsa, onunla amel eden herkesin ecri kadar, o kimseye sevap verilir. Hem de onların sevabından hiçbir şey eksiltmez. Kim de mensennet sünneten seyi eten Allah ve, e, kötü bir sünnet çirkin bir davranış çirkin bir çığır açarsa Allah ve Resulünün rızasına uygun düşmeyen bir sapıklığı bir atı icat ederse onunla amel edenlerin günahı kadar o kişiye günah yüklenir. Hem de onların günahlarından hiçbir şey eksiltmeden şeklinde bir hadis rivayeti vardır. İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bir hadis. E, bu hadisin bir benzeri e, küçük farklılıklarla Müslim'de ve Tirmizi'de de yer alır. İbn-i Mace mukaddime 15, Müslim ilim 16, Tirmizi ilim 16 şeklinde hadisin kaynaklarını e, vurgulayabiliriz. Bu, bu hadisi farklı yorumladıkları için bid'at kavramıyla Bağlantılı değerlendirdikleri için onlar bir diğer delil olarak da Hz. Ömer'in ne güzel bid'at işliyorsunuz şeklinde civayet edilen davranışını da bir delil kabul ederler. Teravih namazını cemaatle ve 20 rekat kılınmasını önce bid'at kavramına, kapsamına koyuyorlar. Sonra Hz. Ömer'in ne güzel bid'at dediğini delil olarak ele alıyorlar. Halbuki Hazreti Ömer bid'ata güzel demedi. Tam tersine teravihin bu güzel bu şekilde e, peygamberimizin kıldığı gibi e, kılınması bid'at değildir. Eğer siz kendi fikrinize göre ona bid'at diyorsanız o zaman bu ne güzel bid'attır demek istemişti. Veya lügat anlamıyla bu kelimeyi kullanmış terim anlamını kastetmemişti. E, çünkü e, teravih namazı sonradan icat edilmiş olan Peygamberin kılmadığı bir bid'at olan ibadet sonradan ilave edilen dine sonradan katılmış bir sevap cinsinden bir davranış değildir. Onlara göre her yeni uydurma bid'attır hadisinden dinin esaslarına Hz. Peygamberin ve onun ilk dört halifesinin yollarına uymayan şeyler anlaşılmalıdır. Bu bid'atlar Hz. Peygamberin sünnetinin ortaya koyduğu, ilkelerle uyuşmaz, onlara aykırıdır. Hatta bu bid'atler bir şer'i yani dini hükmü kaldırır, yerine kendileri yerleşirler. Ee, dolayısıyla onlar bid'atı güzel ve çirkin diye bu geçerli olmayan çıkarımlardan yola çıkarak iki ayrı kategoride ele alırlar ve altından kalkılmayacak ciddi problemlere bilmeden de olsa sebep olmuş oluyorlar. Biz bidatı iyi ve kötü diye ikiye ayırmıyoruz. Onu dar kapsamlı yani kavram anlamıyla ele alıyoruz. Kavram anlamıyla, kavram yapısıyla değerlendiriyoruz. Yukarıdaki yorumlara katılmıyoruz. Yukarıda geçen sünnetin ihya edilmesi, dirilmesi, diriltilmesi yeni bir şey icat etmek değildir. Sünnet var ortada, unutulmuş sünnetin yeniden ihya edilmesi var. Bu bidat kavramına nasıl girer ki? Bidat, bir sünneti izale eden, peygamberin yapmadığı sünnet olarak bize ulaşmamış bir şeydir. Dolayısıyla hadiste e, sünnetin ihya edilmesi ya da güzel bir çığır açılmasından bahsedilmektedir. Bidattan bahsedilmek durumunda değildir. Peygamberimizin net olarak bidattan bahsettiği hadisi, daha önce ifade ettim, her bidatı dalalet, sapıklık ve cehennemlik olarak vurgular Allah Resulü. Unutulmuş bir sünneti yeniden hayata kazandırmak, sünneti ihya ettirmek, eh, e, nasıl bid'at kapsamına girsin? E, bu bid'atın tümüyle taban tabana zıttı olan bir şeydir. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh teravih namazıyla ilgili uygulaması da yeni bir ibadet çeşidi veya sonradan ortaya çıkmış bir uydurma değil. Örneği peygamberin hayatında görülen ve onun tavsiye ettiği uyguladığı, kıldığı bir ibadetin sürekliliğini sağlamak düşüncesidir. Hz. Ömer, değişik bir ibadet biçimini, farklı bir din uygulamasını icat etmiş değildir. O, sünneti sistemli bir şekilde camide, cemaatle e, ashabın kılınmasını teşvik ve tavsiye etmiştir. Yani bir Hz. Ömer'in dine yeni bir şey kattığını e, ve yeni bir bidat icat ettiğini ve böyle güzel bidatları ona dayandırarak uyguladığını iddia etmek Hz. Ömer'in din anlayışını önce tanımamaktır. O o kadar Kur'an ve sünnet ilkelerine titiz davranmıştır ki kişilerin kabirleri türbeleri putlaştırabileceği yaklaşımından yola çıkarak kısacıların anlattığı hikayelerin din olarak anlaşılacağını değerlendirerek sanat anlayışlarının putlaştırılacağını ihtimale koyarak altında beyat edilmiş ağacın kutsallaştırılma gibi yaklaşımını düşünerek bütün bunlara çok net sert bir tavır almış dolayısıyla dine en küçük bir ilave edilme ihtimalini en sert biçimde daha başlangıç aşamasındayken halkın önüne geçmiş ve dini sahih kaynaklarla bize ulaştırmada büyük katkıları olmuştur. Yoksa bidatçıları e, Hazreti Ömerle e, ilişkilendirmek Hazreti Ömer'e de bidat kavramına da e, iftiradır ve çok yanlış bir yaklaşımdır. Bidat dinde temeli olmayan inançları ve ibadet şekillerini İslami bir kılıfla İslam'a İslam'a yamamaktır. İslam dışı görüş, inanış ve tapınmaları İslam'a mal etmektir. Bunları yapanlar yaptıkları işin dine aykırı olduğunu bile kabul etmezler. Bundan dolayı Süfyan-ı Sevri ve bazı alimler şöyle demişler. Bid'at şeytana masiyetten yani günah işlemekten daha sevimlidir. Şeytan insanların günah işlemesinden daha çok bid'at işlemelerine sevinir. Çünkü bidatın tevbesi olmaz. Halbuki kişi günahından tevbe edebilir. Bidatın tevbesi olmaz sözünün manası şudur yani Süfyan-ı şunu demek istemiş. Allah Celle Celaluhu ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koymadıkları bir şeyi din edinen kimseye amelleri süslü gösterilir. Onlar yaptıkları bidatın farkında olmazlar ya da o bidatı güzel kabul ederek savunurlar dindenmiş gibi görürler. O yaptıklarını doğru zannederler. Kötü amellerini güzel görmeye devam ettiği sürece de insan tövbe edemez, tövbe etmiş olmaz. Her şeyden önce tövbenin başlangıcı kişinin işlediği fiilin, davranışın tövbe etmesi gereken kötü bir davranış olduğunu kabul etmesi ile olur. Ya da tövbeyi gerektirecek denli vacibi veya müstehap olan dinin bir emrini terk ettiğini kabul edecek kişi ee, tövbe etmiş olsun. Dolayısıyla bir kişi kendi yaptıklarını güzel görmeye devam ettikçe, bid'atları güzel kabul ettiği ya da onun bid'at olmadığını düşündüğü müddetçe, tövbeye de ihtiyaç hissetmeyecek, tövbe de etmeyecektir. Dolayısıyla dine bir ilave yapmış ya da dinden bir şeyi eksiltmiş olmanın getirdiği vebalden, tövbe de etmeyeceği için bid'at işleyenlerin durumu, günah işleyenlerden, açıkça Allah'a isyan eden, bir haram işleyenlerden şeytana daha caziptir, daha güzeldir. Hele e, cahil sofuları, e, yanlış züht anlayışına sahip olanları, şeytan sevaba gireceksin, ibadet edeceksin, e, kolay yoldan cennet kazanacaksın diye, peygamberin uygulamadığı, Kur'an'da tavsiye edilmeyen yeni ibadet çeşitleri, işte mevlit gibi, türbelerde değişik tapınmalar gibi, işte kandil gecelerinde uydurulan, sünnette olmayan ashabın yapmadığı değişik namaz çeşitleri gibi farklı e, nafileleri veya uydurma sevap anlayışlarını dinmiş, ibadet ve sevapmış gibi gösterir ve e, kişileri e, böylesine dine ilavelerde bulunmanın getirdiği vebale ortak eder. Sevgili dinleyiciler bid'at ehlinin tevbe etmesi Allah'ın ona hidayeti göstermesiyle ancak mümkün olabilir. Bu da ancak kişinin bildiği hakka uymasıyla gerçekleşebilir. Bildiği ile amel eden kişiye Allah bilmediği şeyleri de öğretebilir. Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Doğru yolu bulanların Allah hidayetlerini arttırmış ve onlara takvalarını yani Allah'tan korkup sakınmalarını ihsan etmiş, vermiştir. Muhammed suresi ayet 17. Ayrıca bu konuyla ilgili Nisa suresi 66 ile 68, Hadid suresinin 28, Maide suresinin 16. ayetlerine de bakılabilir. Benzer ifadeleri orada da Rabbimiz bize uyarı cinsinden ve tavsiyeler cinsinden vurgular. Peygamberimizin deyişiyle bütün bidatlar merduttur, reddedilmiştir. Dalalettir. Hiçbirinin İslam'a göre bir değeri güzelliği, hasenesi, doğru bir hükmü yoktur. Çünkü böyle bir şey İslam'da eksiklik veya fazlalık olduğu düşüncesine dayanır. Halbuki dinimiz Allah tarafından insanlar için beğenilip gönderilmiş ve tamamlanmıştır. Maide suresinin üçüncü ayetinde Allah net olarak bu vurguyu yapar. Onda İslam'da eksik veya fazla bir şey olduğunu düşünmek İslam'ı tahrif etme çabasıdır. Kur'an'a ters dini değiştirmek veya yanlış anlamak demektir. Bidatçıların bir kısmı Kur'an'a ve sünnete aykırı inanç ve amelleri uydurup İslam'a sokarlar. Onları dindenmiş gibi sunarlar. Bazıları da İslam'ı daha iyi yaşamak, daha dindar, daha zahit, daha takvalı bir Müslüman olmak amacıyla yeni ibadet ve inanış türleri uydururlar. Her iki tutum da İslam'a göre yanlıştır, merduttur. İnsanlara düşen görev İslam'ın olmayan eksikliklerini bulup kendi akıllarınca güya o eksiklikleri gidermek değil, İslam'a hakkıyla teslim olarak ellerinden geldiği kadar onu yaşamaktır. Unutmamak gerekir ki sevgili dinleyiciler, hiç kimse İslam'ı peygamberimizden daha güzel yaşayamaz, ondan daha fazla dindar olamaz. Din tamamlanmıştır, Kur'an'ın emretmediği, tavsiye etmediği, Peygamberimizin de uygulamadığı hiçbir ibadet çeşidi dine hangi niyetlerle olsun sokulamaz. Bu sokma anlayışı bid'at kapsamındadır ve tümüyle insanı cehenneme götürecek bir afettir. Ne kadar iyi niyetlerle yapılmış olursa olsun cehennemin yolu iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir sözü. İşte bu tür bid'at anlayışlarını iyi niyetle uygulayan insanlar için de değerlendirilmeli, düşünülmelidir. Evet sevgili dinleyiciler, Ahzab suresinin 36. ayetinde vurgulandığı gibi, mümin erkek ve mümin hanımlara, Allah'ın ve Rasulü'nün koyduğu hükümlere itiraz etmek, başka bir alternatif seçme hakkı söz konusu değildir. Onları beğenmemek, onları azımsamak, onları eksik görmek, onlara daha fazla ilavelerde bulunmayı Gerekli görmek bir Müslüman için düşünülemeyecek kadar imani bir tehlikedir. Akaitle ilgili bir problemdir. Müslüman Allah'a ve Resulüne teslim olan, İslam'a teslim olan insandır. Allah'ın ve Resulünün koyduğu hükümlere razı olan, eksiksiz ve ilave etmeksizin dini olduğu gibi kabul eden, kendisini dine adapte eden, dine uymaya çalışan kişi olarak kabul eden, bir yaklaşımdır. Yoksa Allah'ın ve Rasulü'nün koymadığı ölçüleri dine koymaya kalkmak, yeni bir şeriat ihdas etmeye kalkmak, Allah'ın müsaade etmediği şeyleri bazı gerekçelerle müsaade etmek, Allah'ın müsaade ettiğini eksik görmek bütün bunlar dini değiştirmeye kalkmak, tahrif etmek anlayışına da uygun, çok çirkin problemlerdir. Peygamberimizin deyişiyle bütün Bidatlar dalalettir ve kişiyi cehenneme doğru sürükler. Güzel bidat, kötü bidat gibi tanımlar net de değildir. Hangi inanış, hangi davranış ve adet bidattır? Hangisi bu bidatların güzel kısmına girer? Hangisi kötü bidat sınıfına dahil olur? Bu gibi değerlendirmeler kişilere ve kültürlere göre değişebilir. O yüzden bidatı güzel ve çirkin diye ayıranların verdiği örnekler veya e, ispat ettiği doğru şeyler hususlarla diğer başka bilginlerin verdiği vurguladığı örnekler arasında nice e, farklılıklar vardır. Yani güzel bidat diye kapıyı açtığınız zaman insanlar nefislerinin hoşlarına gideceği adet olarak e, sonradan ilave edilmiş e, efendim kimilerinin e, sonradan dine kattığı şeyleri kendi mantığı, kendi ölçüsü, kendi din anlayışına göre güzel göre görebilir. Şeytanın da görevi e, işte bazı amelleri insanlara güzel göstermektir. Halüsinasyon oluşturmaktır. E, şey, Fezeyyene lehumu şeytanı a'ma lehum buyurulur Kur'an'da. Bu, bu ifade birkaç yerde tekrar edilir. Şeytan onların davranışlarını, amellerini güzel gösterdi. Dolayısıyla Kur'an'ı ve sünneti çok iyi bilmeyen Bildiği Kur'an ve sünnet hükümlerine tümüyle uymayan insanın e, davranışlarını şeytan güzel gösterebilir ve o güzellikler e, güzel bid'at kapsamı içerisinde değerlendirilerek dine ilaveler veya dinden eksiltmeler e, rahatlıkla yapılabilir. O yüzden her bid'atı dalalet olarak sapıklık olarak e, peygamberin hadisinde buyurduğu gibi kabul etmek e, dini e, net ve kesin ölçüleriyle benimsemek demektir. Bid'at sınırlarını kim ve nasıl çizecek? E, herkes kendine göre bu güzel, bu çirkin bid'attır derse, dinin nice yapısında tahrifat olmaz mı? Tarihte ve günümüzde hemen her grup, her hizip, kendi düşündüğünün ve yaptığının doğru, diğerlerinin yaptıklarını yanlış görmektedir. Kur'an'da külle hizmin bümâledeyhim ferihun diyor. Her grup, her hizip, kendi yaptıklarını, kendi savunduklarını, kendi yanlarında olanları öne çıkartmakta, onunla övünmektedir. Dolayısıyla herkes Müslümanlığın en güzelinin, en doğrusunun, kendi veya cemaatinin, kendi ülkesinin, kendi grubunun, kendi tarikat veya e, zihniyet anlayışının sahip olduğunu iddia etmektedir. Herkes görüşlerini ve eylemlerini Kur'an ve sünnete dayandırma gayreti için ne akla gelmedik teviller yapmaktadır. Hiç kimse yaptığının bidat olduğunu kolay kolay kabul etmez. Ya da bidat olduğunu siz ispat etmiş olsanız işte güzel bidat kavramından yola çıkarak herkes yaptığının güzel bir bidat kavramına girdiğini rahatlıkla vurgulayabilir. Bu konuda şeytan ve nefsin hevası da insana malzemeler sunabilir. Mesela bir mevlitçi mevlid okumayı kötü bidat olarak kolay kolay kabullenmez bidat olmadığını e, iddia edemeye e, e, edemeyeceğinden dolayı e, çıkış yolu kolaylıkla bulur. Dolayısıyla e, bidat e, mevlut bidattır ama güzel bidattır deyip işin içinden sıyrılı verir. E, örnekleri çoğaltmak mümkün. Örnekler üzerinde inşallah önümüzdeki dersler durmak istiyorum. Onun için sevgili dinleyiciler, bu konuda çok dikkatli olmak ve e, herhangi bir şeye bilmeden Yeni oluşan herhangi bir şeye ibadet kapsamına girmediği halde dinden bir şey olmadığı halde bid'at demek e, doğru olmadığı gibi e, herhangi bir bid'at olan hususa da güzel görüp hasene bid'at diyerek onu İslam'dan saymak yanlışlığına düşmemek gerekir. Kur'an'ı ve Peygamberimizin yaşayıp tebliğ ettiği din olan İslam'ı çok iyi bilirsek bidatları daha iyi tanıyabiliriz yanlışları bidatları hurafeleri saymak mümkün değil işte yeni diyanetin anket yaparak Anadolu'da saydığı 1380 çeşit hurafeden bahsediliyor bunlar 3-5 gün önceki anket idi bugün tekrar sayılsa bu hurafelere yenileri ilave edilmiş olacağından bu sayı her an değişecek artacaktır Nice bid'atler maalesef sonradan dine sokulmuş. Benim e, tespitime göre sadece camilerde otuzun üzerinde çok ciddi delilleriyle ifade edebileceğimiz bid'atler söz konusudur. Camilerde bile bugün otuzun üzerinde bid'at hala yapıla geliyorsa, siz türbelerdeki bazı din anlayışlarında, cemaat ve fırka anlayışlarındaki bid'atleri, yer yer modern televizyon müftülerinin verdiği din anlayışındaki e, bid'atleri, hizmet kapsamı içerisinde haramların, e, helal farzların önemsiz gibi kabul edilen modern bid'atleri de ilave ettiğinizde e, sayılar çok fazla artacaktır. Evet ama Kur'an'ı ve sünneti biz bilir ve ona teslim olursak, Bidatlara karşı kapı kapımızı kapatmış oluruz. Bidatlerin de hiçbirinin güzel olmadığını, hepsinin dalalet olduğunu hadis-i şeriften yola çıkarak değerlendirdiğimizde de bazı bidatleri güzel görmek gibi şeytani yaklaşımlara zemin hazırlayacak yanlış çıkarımlarında peşinde olmayız. Ve bu tür yanlış yaklaşımlardan dolayı da dinimize uydurma şeyleri bidatları katmamış oluruz. Peygamberimizden sonra ortaya çıkan bütün fikirlere icatlara kurumlara yani her şeye kavram anlamında e, bidat demenin doğru olmadığını ifade ettim. Aynen bunun gibi din kılıfı geçirilmiş sonradan iddias edilmiş şeyleri de kabul etmek e, mümkün değildir doğru değildir. Dolayısıyla ifrat ve tefrit vardır. Her yeni çıkana bidat demek Olayı ifrata götürmektir. Din kılıfı geçirilmiş, sonradan ihdas edilmiş, ibadet gibi kabul edilen bazı şeyleri güzel görmek, güzel bir bid'at kategorisine koymak da yanlıştır. Bu da tefritdir. Mesela mezar ziyareti ibret verici bir sevaptır. Ama türbeye veya mezarın yanındaki bir şeye çaput bağlamayı, mum dikmeyi, mezardaki ölüden bir şey dilemeyi nereye koyacağız? Elbette bid'at kategorisine koyacağız. Zikir yapmak, Allah'ı her an ve bütün ibadetlerle hatırlayıp anmak Kur'an'ın emridir. Ama kol kola girerek, yatarak kalkarak, ayılıp bayılarak, şiş sokarak, kendinden geçerek, feryat ederek zikretmiş olduğunu düşünmek, böyle bir davranışların durumunu, delilini nerede bulacağız? Peygamberimiz ve asabu böyle zikretmedi, Kur'an böyle zikri tavsiye etmediyse elbette bunları bidat kavramının dışında değerlendirmek mümkün olmayacaktır. Ee, Kur'an Allah'ın öğrettiği gibi zikredin diyor. Fesqurullaha kema' allemekum. Allah'ın öğretmediği, Peygamberin uygulamadığı işte değişik cemaatlerin, grupların e, ibadet kastıyla haftalık, günlük, akşamlık yaptıkları bazı e, uygulamaların e, bid'at kategorisine girip girmediğini bilmek için önce o insanların e, Kur'an'ı ve sünneti, sahih hadisleri iyi bilmesi lazım. Dini Kur'an'dan ve sünnetten öğrenmeyen, kulaktan dolma bilgilerle öğrenen ya da gördüğü uygulamaları din zanneden Kişiler ne kadar iyi niyetle olursa olsun bid'at gibi şeytani oltalara takılmaktan kurtulamayacaklardır. Sevap zannıyla devamlı günah işlemek ve yaptıkları ibadetlerin sevabını da bu işledikleri bid'at sayesinde sildirip e, yok etmek gibi çok çirkin bir davranışa e, gitmiş olacaklardır. Alimleri dinlemek, derslerinden, sözlerinden, ahlakından, ilimlerinden faydalanmak elbette güzeldir. Ancak... Bir alime, bir şeyhe, bir üstada bağlanılmadan Ömür boyu onun peşinden gidilmeden İslam yaşanmaz gibi bir anlayış Tabii ki bunları bid'at kavramıyla değerlendirmek gerekir Ölünün arkasından dua etmek Onu hayırla anmak güzeldir Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünneti Ölülerin arkasından ne yapmamız gerektiğini bize hatırlatır Onlara sadece mağfiret talebinde bulunuruz Onların affedilmesini isteriz Allah'a dua ederiz onlar için bunlar güzel şeydir ama ölünün arkasından yapılan 40. 52. geceler ya da mevlid merasimlerini ses sanatkarlarının ses göstermek için işte Süleyman Çelebi'nin yazdığı bir şiiri Kur'an makamıyla ibadet anlayışıyla okumalarını hangi ayete hangi hadise dayandıracağız mevlid okumanın sevap olduğunu nasıl iddia edebileceğiz İbadet kategorisine nasıl koyabileceğiz? Bütün bunlar bid'at kavramıyla izah edilmek zorundadır. İslam'da elbette bid'at denilen özel bir seçim vardır. Şura vardır. Din hürriyeti vardır. Hoşgörü müsamaha ilkesi vardır. Ama bunları yozlaştırarak e, İslam dışı anlayışlara e, malzemeler e, hazırlamak elbette modern bid'at kapılarını açmaktadır. Hoşgörü ilkesinden hareketle şirk ve zulüm düzenlerini, İslam'a aykırı yapılanmaları nasıl İslami saymak caiz olarak görmek mümkündür? Hoşgörünün sınırları, sapıklıkları, isyanları, dine hakarete varan tavırları kabullenmek olabilir mi? Böyle bir hoşgörü İslam'ın hoşgörü e, ölçülerine girer mi? Allah'ın hor gördüğünü, hoş görmediğini, razı olmadıklarını hoş görmeye kalkmak o insanları bağıra basmak, sevmeye kalkmak, onlarla ilişkilere girmek, diyaloglara girmenin elbette bid'at kavramıyla çok yakından irtibatı kurulmalıdır. Hizmet gibi gerekçelerle, başörtüsü gibi farzları yok sayan anlayış elbette modern bid'atlar icat ediyordur. Dine hizmet konusunda dinin nasıl bir netice olduğu bir gerçek olduğu gibi dine götüren usullerin de Kur'an ve sünnetin caiz gördüğü ölçüler içinde olması lazım. Yani bu din Rabbani olduğu gibi bu dine ulaştıracak araçların da Rabbani olması gerekir. Yani demek istiyorum ki dinden taviz vererek dine hizmet edilebilir mi? Dinin reddettiği, Kur'an ve sünnetin tasvip etmediği bir yaklaşımla bir anlayış uygulama hizmet edilebilir mi? İşte bu edilebilir anlayışı modern bid'at kapısını ardına kadar açmış, nice insanlar e, sevaba giriyorum diye dinlerini tehlikeye düşürecek bir çirkinlikleri uygulamaya başlamıştır. İslami olmadığı halde İslam kılıfıyla sunulan bütün inançlar, amel ve davranışlar, tavır ve yaklaşımlara karşı çok duyarlı olmak zorundayız. Bunlar dinden olmadığı halde ona sokulan bid'at ve hurafelerdir. Her bid'at Müslüman'ın hayatından bir sünneti, bir sevabı, İslam'ı bir ilkeyi alıp götürür. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini çok iyi tanıyanlar, onu bir hayat olarak yaşayanlar bid'atlerin tuzağına düşmezler. Onun için cahiller daha çok hurafe ve bid'atların tuzağına düşerler. Cahil sofular, cahil zahitler kolay cennetin yolunu bulmak için işte ucuzdan cenneti kazanmak için e, sünnette olmayan nice uydurma ibadetleri e, ortaya koyma e, gibi bir yaklaşım sergilerler e, dolayısıyla çok tehlikeli bir yola girmiş olurlar. Sevgili dinleyiciler, bid'at bir nesneyi yeniden peydahlamak manasına gelir. İhtias etmek, olmayan bir şeyi var göstermek demektir. Örneği ve benzeri olmayan bir şeyi ortaya çıkarmak, üretmek demektir bid'at. Yeniden vücuda getirmenin olumsuz yönlerini ifade için bid'at sözcüğü kullanılır. Türkçe'de buna uygun türedi kelimesi bunun karşılığı kabul edilebilir. Kur'an'da bid'at kelimesinin kavram ve kurum mahiyette ele alındığı ayete bakarsak konu daha iyi anlaşılır. Hadis suresinin, 27. ayetinin malini vereyim. Sonra bunların izinden ardarda peygamberlerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik. Ona İncili verdik. Ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet vermiştik. Uydurdukları, yani Kur'an'ın ifadesiyle iptede u, yani bidat icat ettikleri ruhbanlığa gelince onu biz yazmadık. Fakat kendileri Allah rızasını kazanmak için bunu yaptılar. Yani Hristiyan kimseler daha çok sevaba girdik, girmek için bir bidat icat ettiler, ruhbanlık oluşturdular. Ayet devam ediyor ama buna da gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. İçlerinden çoğu da fasıktır, yoldan çıkmışlardır. buyurur. Hadid Suresi 27. ayetinde Cenabı Hak. Peygamberler tarihinde bid'ata yani türediliğe örnek olarak Hristiyan ruhban sınıfının icat ettiği ve sonra da ilkelerine saygılı olmadıkları e, ruhbanlık gösterilmektedir Kur'an-ı Kerim'de. İşte onlar iyi niyetle evlenmemeyi, kendilerini Allah'a adamayı, e, işte rahiplik gibi e, bir yaklaşımı e, zahitlik adamın adına, dünyadan el etek çekme adına nasıl dine koydular e, ama Kur'an buna bid'at diyor İbtedau ifadesiyle bidat kavramıyla ifade ediyor. Uydurma bir şeydir diyor. İşte e, Müslümanların da yaklaşımı buna benzeyen bir şekilde ruhbanlık kisvesiyle, zahitlik yaklaşımıyla daha çok takva sahibi olma niyetleriyle ortaya çıkabilir. E, önemli olan Kur'an ve sünnetin emretmediği, e, peygamberimizin uygulamadığı bir şeyin e, olması bidat açısından yeterli bir e, ifadedir. Bidatın omurgasını tanımamızı sağlayan bu ayet yani hadit suresi 27. ayet gösteriyor ki bidatler iyi niyetle Allah rızası kazanmak gayesiyle icat edilebilir. Hristiyanların Allah rızasını kazanmak için ruhbanlığı oluşturduklarını ayet ifade ediyordu. Bu onların bidat olmasını engellemez. İyi niyet ve rızayı hak gibi bir anlayış yapılan uygulamanın bidat olmasına ters değildir hangi niyetle yapılırsa yapılsın, yanlışlık yanlışlıktır, bidat bidattır. İkinci olarak bidat olarak ortaya çıkılan şeye bir süre sonra bizzat onu icat edenler bile uyamazlar. Çünkü bidat e, fıtrata terstir, e, dini ve hayatı zorlaştırmaktır. E, dolayısıyla e, bu zorlaştırmanın altında önce insan kalır. O yüzden böyle zor bir din anlayışına gidenler, Sonra bakıyorsunuz dinin normal yapılacak şeylerini bile terk edebiliyorlar ya da böylesine e, bid'atları ortaya koyan ve bu bid'atlarla daha fazla ibadet ettikleri daha fazla takva oldukları zannedilen kişiler tevhid gibi Kur'an'ın en önem verdiği hususa duyarsız kalabiliyorlar. Bir taraftan nafile olmayan e, ibadetler e, içerisinde bid'at e, ile güya Allah'ın rızasını kazandıklarını düşünürken e, bir taraftan şirk e, anlayışlarını savunabiliyorlar. E, ölü veya dirileri putlaştıracak e, ya da e, dini tevhid ilkelerinden saptıracak nice e, tevhillere, uydurma e, görüşlere e, sahip e, çıkabiliyorlar. E, onun için... Bu ayet ışığında bid'atlerin ne kadar tehlikeli olduğunu, hadis-i şerifteki her bid'atın insanı cehenneme dalalete götürdüğünü ve kişinin kıldığı namazları yaptığı hacı ibadetleri iptal ettirdiğini ifade eden naslar bizim çıkış noktamız olmalı. Allah ve Rasulü'nün emir ve tavsiyeleri dışında dine bir şey katmak, yeni bir şey oluşturmak, ister anlayış, ister uygulama, ister ibadet şeklinde dine katmalar veya dinden atmalar yapmak, bid'at gibi çok çirkin bir durum olduğunu unutmamak gerekir. Sevgili dinleyiciler, bu ayetten yola çıkarak, Hadid suresi 27'den yola çıkarak, dikkatler şu iki noktaya çekilme durumundadır. Bu dinin peygamberleri de, Ahkaf suresi 9. ayette ifade edildiği gibi, kavramları ve, kur ve kurumları da bid'at değildir, türedi değildir. Bu öyle bir dindir ki, Yaratıcı Allah onu ilk insanla başlatmış ve asırlar boyunca insanı onun değişmez zamanüstü tevhidi ilkeleriyle eğitmiştir. Ee, Peygamberimiz yeni bir din ortaya koymuş değildir. Ee, Peygamberimiz türedi bir peygamber. Kur'an e, daha önce hiç bahsedilmeyen yeni bir din ortaya koyan bir kitap değildir. Bu ilkeler tüm peygamberlerin mesajlarında Aynıdır Kur'an bu mesajları toplayan kitaptır. Ee, hanif dini, tevhid dini e, İslam'ın e, ana esasları bütün peygamberlerin, bütün şeriatların, bütün ilahi kitapların esasını teşkil eder. Kur'an'ın din dediğine, peygamberin din dediğine eklemeler yapan bidatçılık, türedilik e, yapmış durumda olur. Uydurma bir din icat etmiş olur tamamlanan, kemale eren ve adına İslam denilen bir dinin, bid'at, uydurma, türedi, kişi, kurum ve kavramlara kesinlikle ihtiyacı yoktur. O yüzden bid'atı bazı alimler şöyle tanımlar. Kemale erdirildikten sonra dinde ortaya çıkan nesneye denen bid'at, dinde peygamberden sonra ortaya çıkan her türlü tutkular, davranışlar, inanış, anlayış ve yönelişlerdir. Dinde ortaya çıkan eksiltme ve artırmalar, bid'at kapsamına girer derler bid'at sevgili dinleyiciler dinin vahye dayanan tespitlerine, buyruklarına kabullerine yapılan ekleme veya bunlarda vücuda getirilen eksiltme olduğuna göre bid'at din bünyesinde söz konusu olur dolayısıyla e, ibadet kapsamına din kapsamına girmeyen hayatın diğer alanlardaki yenilerin bid'at kavramıyla irtibatlandırması tam bir sapma ve saptırmadır Hatta e, dine getirilen beşeri yorumları içeren alandaki yenilikler de içtihat ve benzeri durumlar, fetvalar, bid'at kavramı içine girmez. Bid'atın söz konusu edilebilmesi için din bünyesinde yeni icatların olması gerekir. Bid'at dinde olmayan şeyi dine sokmaktır. Bid'at Allah'ın din olarak gönderdiğinde olmayan şeyi var göstermektir. Bidat, vahyin oluşturduğu tevhid anlayışına aykırı kabulleri icat etmektir. Ee, yoksa e, yeni icat edilen eşyaya işte gavur icadı diyerek, peygamberimiz zamanında böyle bir şey yoktu diye karşı çıkmak, dini de e, hayatı da algılamamak, aklı da kullanmamak demektir. Böyle diyenler zaten tutarsızlık yapmaktadır. Peygamberimiz deveye bindi, bu insanlar niye arabaya biniyorlar da ille deveye binmek veya yaya yürümeyi tercih etmiyorlar? Arabaya binerken arabayı bid'at kabul etmeyen mikrofona bid'at diyebiliyor. Kadınların iç çamaşırlarına veya normal tesettüre uygun herhangi bir kıyafete bid'at diyebiliyor. Dolayısıyla ciddi bir tutarsızlık veya çelişkiler olabiliyor. Yine sevgili dinleyiciler, bid'atın hasenesi, güzeli olduğunu ifade etmek... Az önce ifade ettiğim gibi temelden yanlıştır. Güzel bid'at tabiri birçok olumsuzluğun gözden kaçmasına yol açan bir maskedir. Ortaya getirilen bir yenilik dinde olmayan bir şeyi icat etmektir. Bunun güzeli olmaz. E, dinde olmayan eksik bir şey bırakılmamıştır. E, Allah'ın emirleri, peygamberin uygulamaları e, tamamlanmıştır. Din güzel bir... E, Ölçü içerisinde bütünlenmiş ve kemale erdirilmiştir. Dine ekleme yapmanın güzeli olacağını söylemenin kendisi bidattır. Önce bu söz, bu davranış, bu kabul bile bidat bir yaklaşımdır. Evet dine ekleme yapmanın güzel olacağını söylemek, bunu iddia etmek, bidatın hasene olacağını ifade etmek önce bidatın dalalet olan bidatın kendisidir. Bir bidatı ölçüt yaparak başka bir bidatı tanımlayamayız. Ortaya getirilen yenilik dinle ilgili değil de hayatın başka alanlarıyla ilgili ise onun bidat kavramıyla hiçbir ilgisi yoktur. Bidat eski örf ve adetlerin yerine yeni örfler koymanın da adı değildir. Dinin tespitlerinin yerine eski veya yeni herhangi bir adeti koymanın adıdır. Yani dinin emrettiği, tavsiye ettiği, sünnetin ortaya koyduğu bir inanış ve davranışın yerine yeni bir adeti veya peygamberimizden sonra oluşmuş klasikleşmiş bir adeti veya anlayışı savunmak onu kabullenmek bidattır. Bazıları ne hikmetse eski adetlere bağlılığı bidat saymazken yeni adetlere en küçük bir itibarı hemen bidat ilan ederler. Oysa ki adetin dinleştirilmesi Eskisiyle yenisiyle her hal ve şartta bid'attır. Adetler din haline gelirse bu cinayet olur. Dinlerin adet, dinin adet haline gelmesi ne kadar çirkinse adetin din haline gelmesi de e, o kadar çirkin bir bid'attır. Bunun bir kısmı günah bid'atı olur, bir kısmı e, elbette şirk bid'atı olur. Ama kesinlikle güzel bid'at, bid'atın hasenesi filan asla olmaz kabul edilmemelidir adetler dinleştikçe dinde adetleşir bunun sonu dinin tahribi ve tahrifi saygınlığının yok olmasıdır yaşadığımız toplumda bidatlere karşı çıkmak adına ortaya çıkıp en yıkıcı bidatleri üreten kişi ve zümreler hayli çoktur ve toplumdan iyi itibar görmektedirler onlara zahit takva sahibi dini daha iyi yaşayan e, şekilde değerlendirilmektedir bunlara göre bidat Öncelikle eski kabullere aykırılıktır. Klasik ne tür anlayışlar varsa, adetler varsa, din olarak kabul edilen Kur'an ve sünnet ölçüsüne uymayan nice şeyler varsa onlar doğrudur. Onlara uymayan yeni anlayışlar bid'attır diye vurgulanır. Daha net bir çerçeveden bakılınca bid'at bu insanların mensup oldukları fırkanın, zihniyetin, anlayışın kabullerine ters bir şey olarak vurgulanır. Bunlar için olay e, biz ve ötekiler olayıdır. Din bunun sadece dokunulmazlığını sağlayan bir araçtır. Bidat suçlamalarında bulunanların çoğu, bidata karşıyız, biz sünnete bağlıyız diyenlerin çoğu vahyin verilerini değil, kendi tarikatlarının, kendi cemaatlerinin, kendi ırk veya bölgelerinin adetlerini esas alarak başkalarını bidatla itham eden e, durumdadırlar. Sevgili dinleyiciler, biz bid'atı kendi cemaat, kendi meşrep, kendi e, zihniyetimizin, e, din anlayışımızın ölçülerine uyup uymamakta aramamalıyız. Kur'an ve sünnetin e, esaslarını sahih kaynaklarla e, hadis ve sünnet konusunda ortaya koyarak delirlemeli. Sonra cemaatlerin, mezheplerin, tarikatlerin, e, zihniyetlerin uyguladıkları ibadet ve din e, olarak algıladıkları şeyi, o ölçüye vurarak sağlamasını yapmalıyız. O ölçüye uymayan her şeyin bidat olduğunu değerlendirmeliyiz. Kabir ve türbeleri kutsallaştırmaya, gaybı bilmeye, işte uydurma kıssalarla bazı insanları Allah'a ait özelliklere sahip olduğu şirk yaklaşımına kadar nice bidatlar takva adına, bidatlara karşı çıkmak adına yer yer kabullenilmektedir bunları e, herhangi bir sataşma olarak e, değerlendirmesin Müslümanlar. E, kendi yaptıklarını tekrar gözden geçirmek için bir vesile, bir kardeşçe uyarı kabul etsinler. Bid'atı Kur'an ve sahih sünnete aykırılık olarak e, tanımayıp da sadece kendi geleneksel e, cemaat anlayışlarına uyup uymamak yönüyle tanımlayanlar ölçüyü kaçırmış insanlardır. Yani bid'atla mücadele adı altında ciddi manada yozlaşmak, ciddi manada kendi cemaat ilkelerini din halinde değerlendirmek gibi yanlışlar söz konusudur. Allah'ın dininde eksiltme veya artırma yoluyla değiştirme olarak ortaya çıkan bid'atın en kötü yanı genellikle iyi niyetle sergilenmesidir. Bu iyi niyet zemini bid'atın toplumda revaç bulmasına sebep olmakta, bunun sonucunda da sapma sessizce yerleştirmekte ve alışkanlıklar artık dinleştirilmektedir. Bidat yüzünden saparak beşeri adetleri din gibi e, yaşamaya kalkışanların vücut verdikleri günah yükü bidatı icat edenlerin boynuna da binecektir. Bu bidata karşı çıkmayan insanların da büyük veballeri vardır. Başkalarının bidatlerine e, sonradan ortaya koydukları ibadet ve din anlayışlarına seyirci kalan, hurafeci din anlayışlarına itiraz etmeyen hocalar, alimler, davetçiler e, sorumlu olacaklardır bedel ödemek istemedikleri, bedel ödemenin zor geldiği için yaygınlaşmış bid'atlara karşı çıkmayanlar e, bu gerekçelerle kendilerini temize çıkartamazlar. Kur'an, ilimsizlik yüzünden insanların sapmasına sebep olanların, saptırdıkları insanların günahlarına ortak olacaklarını çok açık biçimde bildirir. Nahil suresi 25. ayetin meali şöyledir. Onlar kıyamet günü kendi günahlarını tamamen yüklendikten başka İlimsizlik yüzünden saptırdıkları kişilerin günahlarının bir kısmını da yükleneceklerdir. Bakın ne kötü şey yükleniyorlar buyurulur. Nakil 25'te. O yüzden sevgili dinleyiciler, İmam Şatibi'ye göre bid'at bir şirk kurumudur ve esası da Allah'a iftira ederek dine haram helal, iyi kötü hükümleri, güzel ve çirkin hükümleri eklemektir. Bu ilave kabuller onları uyduranlar tarafından süslenip püslenmekte ve taklit bedavacılığında rahat arayanlar, kolay ucuz cennet arayanlar azıcık bir ibadete çok büyük sevaplar e, elde ediverip kolay yoldan e, filanın eteğine tutuşarak, tutunarak kabirde sorularının kolaylıkla çözümleneceğini, kolaylıkla şefaate edeceğini kolaylıkla cennet elde edeceğini e, düşünen ucuzcu, kolaycı insanların yaklaşımıdır bidat. O yüzden e, bidatın e, dalalet olduğunu insanı dinden çıkartacak, ibadetlerini geçersiz yapacak bir sapıklık olduğunu unutmayalım. Örnekler üzerinde inşallah önümüzdeki haftalarda durmak üzere hepinizin Kur'an ve sünnet çizgisinde sahih bir din anlayışı üzerinde sabit olmanızı bunun için de her şeyden önce Kur'an'ı maalinden, tefsirinden okuyup anlamaya Peygamberimizin sünnetini, hadislerini e, sahih kaynaklardan öğrenmeye çalışmanızı tavsiye ediyor. Allah'a emanet ediyorum sevgili dinleyicilerim.